Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şurur enfüsina ve min seyyiati amlina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye lehu. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inna estaqal hadisi kitabullah ve hayral hadihi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle bid ve kulle dalâletin fî'nâr. Tefsir dersimizde bugün inşallah Hicr suresi ile devam edeceğiz. Hicr suresi Mekke'de nazil olmuştur. 99 ayettir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet Elif lam ra. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir. Hatade Rahimullah dedi ki, Vallahi Kur'an hidayeti, rüştü ve hayrı apaçık bir kitaptır. İkinci ayet, İnkar edenler zaman zaman keşke biz de Müslüman olsaydık diye arzu ederler. Cabir radiyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Ümmetimden bazıları günahları sebebiyle azap görürler ve Allah'ın kalmalarını dilediği kadar bir süre cehennemde kalacaklardır. Sonra müşrikler onları ayıplayarak dünyadayken tasdikinizin size bir fayda sağladığını görmüyoruz diyecekler. Bunun üzerine Allah Teala cehennemden çıkarmadık hiçbir tevhid ehli bırakmayacaktır. <gülüyor> daha sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okumuştur. Bunu Taberani Mucemü'l-Efsat'ta ve Nesai tefsirinde yani Sünnenü Kübra'da rivayet etmiştir. Ee, daha ayrıntılı bir rivayet aynı manada Ebu Saide Hudri radıyallah'tan şöyle geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah onlardan intikamını aldıktan sonra müminlerden bazılarını cehennemden çıkarır. Allah onları müşriklerle beraber cehenneme koyunca müşrikler siz dünyadayken Allah'ın dostları olduğunuzu iddia etmiyor muydunuz? Neden bizimle beraber cehennemdesiniz derler. Allah Teala müşriklerin böyle dediğini duyunca müslümanlar için şefaat edilmesine izin verir. Bu üzerine melekler, nebiler ve müminler Allah'ın izniyle cehennemden çıkmalar için kendilerine şefaatçi olurlar. Bunu gören müşrikler, keşke onlar gibi olsaydık, bize de şefaat yetişir ve onlarla beraber cehennemden çıkardık derler. Allah Teala'nın inkar edenler zaman zaman keşke biz de Müslüman olsaydık diye çok arzu ederler ayeti buna işaret etmektedir. Yüzlerinin karalığından dolayı onlara cehennemlikler denilir. Onlar, ey Rabbimiz bizden bu ismi gider derler. Allah onlara emreder. Ve cennet nehrinde yıkanınca bu isim onlardan kaldırılır. Bunu İbn Hıbban, Mujemlevsat, Taberani, Vehiliyatü'l-İlmiyada, Ebu Nuayy saydığı rivayet etmişlerdir. Evet, bu rivayet günahkar olan bazı Müslümanların cennete girecekleri, yani tevhid ehlinden olan bazı günahkarların cennete girecekleri, sonra şefaatle oradan çıkacaklarına da delildir i̇bn Abbas Radyalanma diyor ki, kıyamet günü kafirler muvahid olmayı, tevhid ehli olmayı temenni edeceklerdir. Çünkü e, bu günahkarlar cehennemden çıkarılırlar. İbn-i Mesud Radyalanma dedi ki, cehennemlikler günahkar Müslümanların ateşten çıkarıldıklarını görünce, keşke Müslüman olsaydık diye temenni edeceklerdir. Yani ayette bahsedilen, işte, zaman zaman kafirlerin keşke biz de Müslüman olsaydık diye arzuları dünyada olan bir şey değil, ahirette olacağını gösteriyor bütün bu rivayetler. Üçüncü ayet Onları bırak, yesinler, eğlensinler ve yaşama arzusu onları oyalaya dursun. Yakında bilecekler. Ebu Said el-Hudri radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çubuğu ön tarafına, diğerinde onun yanına, üçüncüsünü de biraz uzağa dikip bunun ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Sahabeler Allah ve Resul daha iyi bilir cevabını verince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Şu birinci çubuk insan. İkincisi onun eceli, üçüncüsü ise istek ve arzularıdır. İnsan koruntular peşinde koşup dururken ecel önünü keser ve onu alıp götürür. Bunu Ahmet bin Anbel, müsnedinde, de, Ramehur El-Emsal'de ve Ebu Nâin, Hilye'de sahip-i rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Amr bin El-Ağz radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu ümmetin ilkleri, öncekileri yakin ve züyt ile kurtulmuştur. Sonrakileri ise cimrilik ve emel sebebiyle helak olacaklardır. Bunu Ahmet bin Ambel Zühdde, Taberani Evsat'ta, İbni Bişran emalisinde hasen bir isnatla rivayet etmişlerdir. 4. Helak ettiğimiz hiçbir ülke yoktur ki hakkında bilinen bir yazgı olmaz. 5. Hiçbir ümmet ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez. Zühre-i Rahimullah dedi ki, Bizce kişinin eceli geldiği zaman ne bir saat geri ne de ileri alınır. allah Teala eceli gelmeyenin ise dilediğini ileri, dilediğini geri alır. Altıncı ayet. Ey kendisine zikir indirilen, sen mutlaka bir mecnunsun dediler. Yedi. Eğer doğru söyleyenlerden idiysen bize melekleri getirmeliydin. i̇bn Cüreyş dedi ki allah Teala onların bu sözlerine, Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar yine gözlerimiz boyandı. Daha doğrusu bize büyü yapılmıştır derler. Hicr 14-15. ayetleriyle cevap verilmiştir. 8. Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez. Mücahit dedi ki ayette geçen hak ile kastedilen risalet ve azaptır. Yani melekler ya yani risaleti yani Allah azze ve celle'nin vahyini getirirler veya azabı indirirler. 9. Zikri kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız. Mücadeledeki dedi ki, ayetin anlamı onu korumak bize aittir demektir. <gülüyor> Katade dedi ki, Allah vahyi indirmiş, sonra korumuştur. İblis ona batıl bir şey ekleyemez ve ondan bir hakkı eksiltemez. Allah vahyi bundan korumuştur. Evet, bu ayet ve Biraz önce geçen 6. ayetteki zikir kelimesi her ikisi de eliflamlı gelmiştir. El şeklinde Kur'an-ı Kerim'de marife olarak gelen bütün zikir kelimeleri Kur'an ve sünneti içermektedir. Yani levh mahfuzdaki zikirdir. Allah Azze ve Celle Kur'an'da bir kısmını indirmiş yine sünnet yoluyla da. Yani vahiy yoluyla da Allah Resulü Aleyhisselatü sana sünneti indirmiştir. Nitekim Nahl Suresi 44. ayeti, 43 ve 44. ayetlerinde de yine böyledir. Mesela 43. ayette, Nahl 43'te, e, şayet bilmiyorsanız zikir ehline sorun e, buyruluyor. Buradaki zikir de eliflamlıdır. Zikir ehliyle ile edilen e, peygamberlere indirilen vahyi bilenlere sorun demektir. Yani orada el kitabı kitaba sormak e, tavsiye ediliyor yani müşrikler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiklerinden şüphe içerisinde olduklarından şayet bilmiyorsanız zikir eline sorun. Onlar buna yönlendiriliyorlar. Yani kitabı ve sünneti bilenlere sorun. Allah'ın indirdiği kitabı ve o peygamberlere kitap dışında indirdiği vahyi bilenlere sorun. Bunun hemen akabinde Nail 44'te de sana da zikri indirdik ki insanlara indirileni beyan edesin buyruluyor. Yani İnsanlara indirilen Kur'an-ı Kerim'dir umumen. Bütün insanlar Kur'an-ı Kerim'den muhataptır. Onu beyan etmekte işte Muhammed ve Vesselam'a indirilen zikir iledir. Muhammed ve Vesselam Kur'an'ı beyan etmekle görevlendirilmiş. Bu zikir sayesindedir. Çünkü Şura Suresi 52. ayetinde Allah Azze ve Celle Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdim buyuruluyor. Daha başka ayetlerde de Kitabı zikri indirerek, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a zikre indirerek Kur'an'ı beyan etmesi bildiriliyor. Kıyamet Suresi 16. ayetinden 19. ayetine kadar olan bölümlerde de Kur'an'ı okutmak da, açıklamak da, beyan etmek de bize aittir buyuruyor. Yani Allah Azze ve Celle Kıyamet Suresi'ndeki bu ayetlerde Kur'an'ın beyanını kendisine ait olduğunu bildiriyor. Yani beyan edecek olan biziz diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ise kitap nedir bilmediği, yani vahiy indirilmezden önce kitabın ne olduğunu bilmediği beyan ediliyor. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kitabı bilmediğine göre nasıl beyan edecek? na'il 44'te de diyor ki sana zikri indirdik ki insanlara indirileni beyan edesin. Yani bu üç ayet, üç grup ayet birbirini tamamlamaktadır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dili üzerinden Allah Azze ve Celle ona zikri indirerek, vahiy indirerek Kur'an'ı beyan etmiştir. Bu aynı zamanda Necm suresi 3-4 ayetlerinde geçen onun konuştukları ancak vahiden ibarettir. Nefse değildir. Ayeti de yine bu hususu belirtir. Ee, bu ayette de zikri biz indirdik. Onun korucusu biziz diyor Allah Azze ve Celle. Yani Kur'an'ın korunması muhakkak sünnetin korunmasını mecbur kılar. Çünkü şayet e, sünnet da sadece zikirle kastedilen Kur'an olsaydı sadece Kur'an korunsaydı o zaman sünnet inkarcılarının hiç ihtilaf etmemeleri lazımdı. Sünnet inkarcıları derin ihtilaflar içerisindedirler. Kur'an üzerinde derin ihtilaflar içerisindedirler. Kur'an üzerindeki ihtilafı önleyen tek şey Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın o Kur'an'ı beyanı olan sünnet sayesindedir. Yani Kur'an-ı Kerim'de ihtimalli olan ibareler sünnet sayesinde tayin edilmiştir. İşte burada kastedilen budur, şurada kastedilen budur diye Allah Azze ve Celle'nin muradını Resulullah Aleyhisselatü beyan etmiştir. Andolsun senden önceki ümmetler arasında da elçiler gönderdik. İbn-i Abbas Radiyallahu anh'a Şia il evveliğin önceki ümmetler demektir. Bu ayette geçen Şia kelimesi ümmetler demektir demiştir. 11 onlara her bir rasul geldiğinde mutlaka onunla alay ederlerdi. 12 işte böylece biz onu suçluların kalplerine sokarız. Katade de dedi ki onlar yalan söyleyince Allah Teala yalanlamayı onların kalbine soktu. Hasan el de dedi ki, suçların kalplerine şirki sokarız demektir. Yani hidayet etmekle, saptırmakla Allah Azze ve Celle'ye aittir. Burada yine kaderiye fırkasına bir reddiye vardır. 13. Öncekilerin başlığına gelenlerden ders almaları gerekirken onlar hala buna inanmıyorlar. i̇bn Zeyd dedi ki, onlar Allah'ın dediği gibidir. Allah onları dalalete, sapıklığa düşürmüş ve iman etmelerine engel olmuştur. Katade de şöyle diyor: Daha önceki ümmetlere uygulanan kendilerine de uygulanmış oldu. 14. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar, gözlerimiz boyandı, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır derler. Bu da 15. ayet. Daha bin bir dedi ki: Şayet semadan bir kapı açsak da göklerle yer arasında inip çıkan melekleri görseler demektir. Mücayit de: Sükret ebsaruna kavli gözlerimiz bakmaktan alıkonuldu demektir. Hasan el-Basit diyor ki oğullarına gökten bir kapı açılsa da devamlı oradan çıkıp inseler elbette şirk ehli gözlerimizi büyüledi ve büyülendik derler. Yani Allah Azze ve Celle'nin e, şekavetini yazdığı kimseler apaçık ayetleri görseler bile kendilerinin bu talep ettikleri şeyleri görseler bile yine iman etmezler. İşte biz büyülendik. Bunun gibi şeyleri söylerler ve söylemişlerdir. 16. ayet. Andolsun biz gökte bir takım burçlar yarattık ve seyredenler için onu süsledik. Bu ayette geçen buruç kelimesini e, Mücahit ve Katade yıldızlar demektir diye açıklamışlardır. Yani gökte yıldızlar yarattık demektir. E, 17. Onları taşlanmış her şeytandan koruduk. i̇bn Cüreç, racim kelimesi, yani taşlanmış diye tercüme eden, racim kelimesi lanetlenmiş demektir dedi. 18. Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna, onun da peşine açık bir alev sütunu düşmüştür. İbn-i Abbas radıyalanmadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan olan asabından biri bana şöyle haber verdi. Onlar bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve ile birlikte otururlarken bir yıldız kaymış ve ortalık aydınlanmış. Bu üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara, Böyle bir şey olduğu vakit cahiliye devrinde ne derdiniz diye sormuş. Allah ve Resulü bilir, biz bu gece büyük bir adam doğdu veya bu gece büyük bir adam öldü derdik cevabını vermişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yıldız ne bir kimsenin ölümü için göçer ne de hayatı için. Lakin Rabbimiz tebarek ve teala bir şey takdir buyurdu mu, arşı taşıyan melekler tesbih eder. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır.'' Yani dünya semana. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara "Rabbiniz ne buyurdu?" diye sorarlar. Onlarda ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece semavat sakinleri birbirleriyle haberleşirler. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işteleni kaparak onu dostlarına aktarır ve bu yıldızla taşlanırlar. Olduğu gibi getirdikleri haber haktır. Lakin onlar Buna yalan karıştırırlar ve eklemeler yaparlar. Bunu Müslim ve başkaları rivayet etmiştir. Ayşe radıyallahu anh'a dedim ki, Ey alan Resulü, kâhinlerin anlattıkları bazı şeylerin doğru çıktığını görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözdür. Onu cin kapık velisinin, dostu veya sahibi olan, yani arkadaşı olan kâhinin kulağına atar. O da ona yüz tane yalan katar. Bunu Müslim ve Bukhari rivayet etmişlerdir. Yani kahinlerin sözlerinin doğru çıkmasının sebebi budur. Yani cinler, meleklerin o konuşmalarından bu haberleri kaparlar ve dostlarına indirirler. Kahin olan dostlarına indirirler. Önce ümmetlerde bu çokça olurmuş. Bu yıldızlarla taşlanma bizim ümmetimizde başlayan bir şey. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesiyle başlayan bir şey olduğuna dair rivayetler var. Ee, biraz sonra bu rivayeti aktaracağız. Yani e, mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğine dair e, sahih bir takım haberleri kahinlerden işitmişlerdi. E, Siyer ve Dalail kitaplarında buna dair rivayetleri görürsünüz. Eski kahinleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişini bütün özellikleriyle haber verdiğini görürsünüz. Hatta günümüzde bile işte eski e, İslam öncesi bazı kahinlerin haberlerinin, işte Nostradamus gibi bazılarının değişik haberleri, günümüzde ortaya da çıkan bazı haberlerinin e, kehaletlerinin e, aynıyla çıktığını görürüz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yalanlamıyor. Yani kahinlerin söylediği her şey yalandır diye bir şey yok. Fakat bunlara habercilik yapan, aracılık yapan cinler umumiyetle buna yalan katarlar. Yani bunun işte net olarak doğrudur, yanlıştır, diye tasdiklemek bize yasaklanıyor. Yani net olarak tasdiklemek yok. İbn-i Abbas Radyalanma dedi ki, ''Şeytanlar gruplar halinde kulak hırsızlığı yapmak için yükselirler ve en azgınları üzerlerine çıkar. Ona kor parçaları atılır, alnına, yanına ve Allah'ın dilediği yerlerine isabet eder. Tutulmuş bir halde arkadaşlarına gelir ve durum şöyle şöyledir der. Onlar da kainlerden olan kardeşlerine giderek diledikleri gibi yalan katarak haber verirler.'' Onların söyledikleri şeylerden birinin gerçekleştiğini gördüklerinde diğer yalanlarını da tasdiklerler. Yani bakarlar ki işte bu kain doğru söyle dediği çıkıyor. Bu sefer onun söylediği diğer yalanları da böylece tasdiklerler. İbn-i yıldızlarla taşlanma cahiliyede de oluyor mu diye sorulunca evet, lakin İslam gelince şiddetlendi demiştir. Demek ki daha önce bu tip yıldız kaymaları, şeytanların taşlanmaları Nadir oluyormuş, az oluyormuş fakat İslam'da bu iş şiddetlenmiş. 19. Yeri uzatıp yaydık. Orada sabit dağlar yerleştirdik. Yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik. Katade dedi ki allah Teala başka bir ayette de ardından da yeri yaymıştır. Naziat 30. ayetine böyle buyurmuştur. Bize bildirildiğine göre şehirlerin anası Mekke'dir. Yeryüzü oradan yayılmıştır. Mevzunin kelimesi malum, bilinen demektir. Yani buradaki e, vel arda medednaha ifadesi, yeri yaydık, uzattık bu manelere gelir. Bu dünyanın düz oluşuna, zeminin düz oluşuna delerleden e, ayetlerden. İbn-i Abbas Radyalama dedi ki, Kabe dünya yaratılmadan 2000 sene önce su üzerinde dört direk üzerine kuruldu. Sonra yeryüzü Kabe'nin altından yayıldı. Abdullah bin Amr radıyallahudan Allah Kabe'yi yeryüzünü yaratmadan 2000 sene önce yarattı. Dünyayı da oradan yaydı demiştir. Zeynul Abidin Ali bin el Hüseyin rahimoğlan Cabir radıyallahinden rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü <gülüyor> Kıyamet günü olduğu zaman Allah yeryüzünü derinin gerilmesi gibi yayar. Öyle ki insanlardan birinin iki ayağını koyacağı yerden başka bir yer kalmaz. Bu şu sebeple, yani e, deri mesela deri sergi düzdür. Deri biraz daha uzatılacak, yayılacak. Neden? Çünkü e, bütün insanlar, yani tarih boyunca gelmiş geçmiş bütün insanlar diriltilecek, kabirlerden kaldırılacak ve burada toplanacaklar hepsini alması için. Öyle ki, e, öyle gerilecek ki dünya derinin gerilmesi gibi. Sadece insanların iki ayağını koyabileceği yer kalacak. Bu şekilde gelecek diye bildiriliyor. Bunu hakim tefsirinde Abdurrazak taberi tefsirinde, nebiyatim tefsirinde, bir keşfu beyanda, Behaki, şuabül imanda, ebunaim hilyede ve daha başkaları sayısınatla rivayet etmişlerdir. Şeyh Muhbidin Hadi de şefaat adı risadesinde ee, i̇bn Abbas radyalanma ayette geçen mevzunun kelimesi malum, bilinen demektir der. Yine Mücahit, mevzunun kelimesi takdir edilmiş miktar demektir. Ebu Malik el-Gıfari de mevzunun kelimesi miktarı belli, ölçülü demektir. 20. Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için geçim vasıtaları yarattık. Mücahit dedi ki rızıkları size ait olmayanlarla kastedilen binek hayvanlar ve diğer hayvanlardır. 21. Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. El-Hakem bin Uteybe dedi ki, Hiçbir yıl diğerinden daha fazla veya daha az yağmur yağmaz. Yağmur bir kavme yağarken diğerine yağmaz. Bazen denize de yağabilir. Bildirildiğine göre, Yağmurla birlikte İblis'in ve Adem'in çocuklarının sayısından daha fazla sayıda melek iner ve her damlanın nereye düşeceğini, ne bitireceğini Biten bu bitkinin kimin rızkı olacağını tespit ederler. Bunu Taberi tefsirinde bu Şeyh El Azame'de Hasan Bir İsnat'la Hakem-i Nutaybe'den rivayet etmişlerdir. Yani bu rivayete göre her sene yağmur, yağan yağmurun miktarı aynıdır. Hiçbir sene azalıp artmaz. E, fakat farklı bölgelere yağar. Bazen denize yağar, karaya yağmaz. Bunu bildiriyor. Ve her bir e, taneyle, damlayla da bunun nereye düşeceğini, ne bitireceğini, hangi bitkilerin bitirileceğini, e, kimin rızkı olacağını e, bu melekler tespit ederler. 22. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık. Biz, siz onu, suyu depolayamadınız. Seleme bin Ekvar adıyla bu da e, ilmi mucizelerden denilen... Ayetlerden rüzgarların aşılayıcı olması. Sel Selam Ebn-i Ekber ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüzgar şiddetlendiği zaman, Allah'ım onu aşılayıcı kıl, faydasız kılma diye dua ederdi. Bunu Bukhari edebül ül İbn-i İbban sayhinde, İbn-i Sünni, ve Taberani, Hakim ve Beyhaki sayısınatla rivayet ediyorlar. i̇bn Mesud radıyallahu anh. Allah rüzgarı gönderir, rüzgarlar yağmur alıp onlarla bulutları aşılar. Bulutlar da sütü bol devenin salması gibi onu şarıl şarıl aktır ve yağmur yağar. Bunu Taberi ve Taberani rivayet etmişlerdir. Hasan İslat'la Katade dedi ki rüzgarlar suyu bulutlara aşılar. Rüzgarın azap olanı ve rahmet olanı vardır. Ubeyid bin Umeyr Rahimullah dedi ki Allah müjdeleyici rüzgarı gönderir ve bu rüzgar yeri adeta süpürür. Ondan sonra kaldırıcı rüzgar gönderir. Bunlar da bulutları kaldırır. Daha sonra birbirine kaynaştırıcı rüzgarları gönderir ve bu rüzgarlar da bulutları birbirine kavuşturup kaynaştırır. Ondan sonra da aşılayıcı rüzgarları gönderir ve böylece yağmur yağar. Yani bu modern bilimin ancak son asırlarda tespit ettiği bir şey. Yani rüzgarların aşılayıcı olmaz. Ancak modern e, araştırmalarla bunu tespit etmişlerdir. 1400 sene önceden Kur'an-ı Kerim ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu haber veriyor 23. Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz ve her şeye biz varis oluruz 24. Andolsun biz sizden önce geçenleri de biliriz, geri kalanları da biliriz Mücahit Rahimullah dedi ki öne geçenler geçmiş ümmetlerdir, geri kalanlar ise Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ümmetidir 25. Şüphesiz Rabbin onları toplayacaktır çünkü o hakimdir, alimdir Katade ve Şabi dediler ki Allah Teala ilkleri de sonradan gelenleri de diriltip bir araya getirecektir. Allah onların hepsini de bilir. 26. Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. i̇bn Abbas radiyallahu dedi ki Adem aleyhisselam yapışkan çamurdan, kuru çamurdan ve kokuşmuş çamurdan yaratılmıştır. Yapışkan çamur güzel ve gerekli olan bir çamurdur. Kuru çamur kendisinden çömlek yapılan çamurdur. Kokuşmuş çamur ise kokmuş olan balçıktır. İnsana unuttuğu için insan denilmiştir. Yani nesa, nisyan kökünden gelir. Katade dedi ki, salsalin kelimesi vurduğun zaman ses çıkaran kuru toprak demektir. i̇bn Abbas radyalarıma, hame im mesnun, nemli çamur demektir demiştir. Mücahit ve Katade dediler ki, salsalin kelimesi kuru çamur demektir. hame im mesnun, Kokuşmuş çamur demektir. 27. Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. Ayşe radıyallahu anhadan, da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Melekler nurdan, cinler karışık ateşten ve Adem'de size anlatılan şeyden yaratılmıştır. Bunu Müslim rivayet eder. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh dedi ki, cinlerin yaratıldığı Semu, cehennem ateşinin 70'te bir bölümüdür. Sonra bu ayet okudu. Katade dedi ki can ile kastedilen edilen iblistir. O Adem'den önce yaratılmıştı. Adem mahlukatın sonuncusu olarak yaratıldı. <gülüyor> 28 Hani Rabbin meleklere demişti ki ben kopkuru bir çamurdan şekillenmiş karabalçıktan bir insan yaratacağım. İbn-i Abbas radiyalarına Hame mesnun nemli çamur demektir demiştir. Bir önceki rivayette aynısı geçti. Bir önceki ayetin tefsirinde. 29. Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman siz hemen onun için secdeye kapanın. 30. Meleklerin hepsi de secde ettiler. 31. Fakat iblis hariç o secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. Hasan el-Basri dedi ki, iblis hiçbir zaman meleklerden olmamıştır. Adem'in insanların atası olduğu gibi o da cinlerin atasıdır. İbn-i dedi ki, Adem'in insanların babası olduğu gibi İblis de cinlerin babasıdır. Adem insanlardandır ve onların babasıdır. İblis de cinlerdendir ve onların babasıdır. Şimdi burada, فَسَجَدَ الْمَلَا۪يكَةُ kulluhum اَجْمَعُونَ Ayetinden sonra, illa iblis diye istisna gelmesi, bazı müfessirler tarafından, İblisin meleklerden olduğu şeklinde yorumlanmasına sebebiyet vermiştir. E, doğrusu burada Hasan el-Basri ve İbn-i dediğidir. Çünkü e, az önce Ayşe Radyalara'dan aktardığımız hadiste, ''Melekler nurdan, cinler karışık ateşten ve Adem'de size anlatılan şeyden yaratılmıştır.'' diyor. Yani bunların ayrı sınıflar, ayrı yaratıklar olduğu bildiriliyor. Bu ne demek şimdi? Demek ki cinler ateşten yaratılmıştır ve melekler nurdan yaratılmıştır. Ateşten yaratılan, nurdan yaratılandan farklıdır. Ee, hatırlayın, burada mesela e, ayetin devamında gelecek, surenin devamında gelecek. İblis ne diye secde bildiriyor? Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın diyecek. Yani, İblis ateşten yaratıldığına göre o cinlerdendir, meleklerden değildir. Meleklerden olsaydı nurdan yaratılırdı. 32 Ey İblis, secde edenlerle beraber olmayışının sebebi nedir dedi. 33 Ben kuru bir çamurdan şekillenmiş karabalçıktan yarattığım bir insana secde edecek değilim dedi. Katade dedi ki Allah'ın düşmanı İblis, Allah'ın lütfettiği değerden dolayı ona haset etti ve ben ateşten, o ise çamurdandır dedi. Halbuki secde Adem'e, itaat ise Allah-u Teala'ya idi. Bunun üzerine ona oradan çık, zira sen kovulmuşsun denildi. Evet, burada Adem aleyhisselam kendisine secde edilen değil, secde edilen aslında Allah Azze ve Celle'dir. Nasıl ki bizim kıblemizi Allah Azze ve Celle Kabe olarak tayin etmiş ve biz o taş yığınına, Yönelerek Aslında Allah Azze ve Celle'ye secde ediyoruz. İblisten istenen şey de buydu. Adem Aleyhisselam kıble tayin edilmişti Allah tarafından. Fakat o onun kıble olmasını reddetti. 34. Dedi ki, öyleyse oradan çık artık kovuldun. Hatade racim lanetlenmiş demektir dedi. 35. Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lanet senin üzerine olacaktır. 36. 36. Rabbim öyleyse tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. 37. Buyurdu ki sen mühlet verilenlerdensin. 38. Allah kadına bilinen bir vaktin gününe kadar. 39. Dedi ki Rabbim beni saptırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. İbn Abbas radıyallahu buradaki bime agveyteni kelimesi beni saptırmana karşılık demektir de, demiştir. Burada yine Kaderiye'ye reddiye vardır. Çünkü iblis burada, Ya Rabbi beni sen saptırdın diyor. Allah Azze ve Celle de bunu reddetmiyor. Saptıran da, hidayet eden de Allah Azze ve Celle'dir. Yani Kaderiye iblisten bile daha sapıktır. Yani saptırma sıfatını, hidayet ve saptırma sıfatını iblis dahi Allah Azze ve Celle'ye teslim ederken Kaderiye bunu kabul etmez. Kaderiye der ki, sapmak da hidayet bulmak da tamamen insanın kendisine aittir. Hidayet bulan dilerse hidayet bulur, bulmayan da dilerse kendisi sapıtır. Yani Allah azze ve Celle'nin hidayet etmesi veya saptırması diye bir şey yoktur derler. Böylece iblisten bile daha sapık olduklarını ortaya koyuyorlar. 40. Ancak onlardan ihlaslı kulların müstesna. Bunu da iblis söylüyor. Yani ben onları saptıracağım diyor iblis. Mühlet istiyor Allah Azze ve Celle'den ve Allah Azze ve Celle iblise ve onun avanelerine kıyamet gününe kadar mühlet veriyor. Yani onlara imkan veriyor. Ne için? Kullarımdan bazılarını saptır diyerek. Yani bu imkanı veriyor Allah Azze ve Celle. Ancak diyor iblis onlardan ihlaslı kulların müstesna. Onlara bir tek yanaşamam. Eğer demek ki kul şeytanın saptırmasından korunmak istiyorsa Allah Azze ve Celle'ye karşı samimi olmalıdır. 41. Evet, katade ihlaslı kullar Allah Teala'nın iblisin azdıracakları dışında tuttuğu kimselerdir demiştir. 41. Dedi ki, işte bana varan dost doğru yol budur. Mücahit dedi ki, hak Allah Teala'ya döner, onun yolundadır ve bu yol başka yere sapmaz. 42. Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna. Evet bu ayette Allah Azze ve Celle inne ibadi leyseleke aleyhim sultan illa menittebeake minel gaviyin buyuruyor. Yani ancak kullarım hariç. Muhakkak kullarım yani o ihlaslı bir önceki ayette iblisin onlardan ihlaslı olanlar diyerek e, i̇stisna ettiği kimseler, Allah Azze ve Celle'nin kullarım dediği kimseler. Bunlar, e, bunları ayırıyor, senin yetkin kimleredir? Ey iblis, senin yetkin ancak sana tabi olan, sana uyan azgınlarındır. Allah Azze ve Celle onlara burada e, kullarım demiyor da istisna ediyor. Yani Allah'a e, kul olanlar, e, yani ister azgınları olsun, ister itaatkarları olsun, hepsi Allah'ın kuldur. Bu kevni kulluktur. Ama şer'i kulluk, yani kullardan bir gönülden itaatli olan ihlas sahiplerinin kulluğudur. Yoksa her halükarda Allah'ın hükmü tahtı kahra altındadır bütün mahlukat. Yani tav'an evkerhen diyor ya diğer ayette, yani gökler ve yerler ister gönülle isteyerek gelin, isterse isteksiz olarak ikrahla gelin. Onlar işte biz gönülle itaat ederek geldik dediler. Şimdi bütün varlık Allah Azze ve Celle'nin kuludur. Yani onun mülkü altındadır. Bu kevni kulluğu ifade eder. Şer'i kulluk ise Allah Azze ve Celle'nin kullarından istediği görevleri kendi gönüllerinden itaatle yerine getirenlerin kulluğudur. Burada ibadi diye ayrılanlar işte bu gönülden itaat edenlerdir. Evet, 43. Muhakkak cehennem onların hepsine vaat olunan yerdir. 44. Onun yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer grup ayrılmıştır. Semura bin Cündüb radıyallahu anh'da sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ateş cehennemliklerden amellerine göre bazılarının topuklarına kadar, bazılarının beline kadar, bazılarının boğazına kadar ulaşır. <gülüyor> Bunu Müslim rivayet eder. Ali radıyallahu an ellerini üst üste koyarak şöyle şöyle dedi. Cehennemin kapıları 7 tanedir ve şu şekilde üst üstedir. Bunların hepsi de dolar. Bunu İbnü'l-Mübarek Zühd'de, Hennaat Zühd'de, Ahmet bin Hanbel Zühd'de, İbn-i Bişeyh'te, Musannef'te, İbn-i Dünya, Sıfatun Narda, Taberi tefsirinde, Beyhaki Elbas ve Neşr'de rivayet eder. Katade dedi ki, Allah'a yemin olsun ki bunlar amelleri karşılığı olarak onların duraklarıdır. Evet, ee, bu ayette cennet, cehennemin yedi kapısı olduğu açıkça bildiriliyor. Ee, 45. Takva sahipleri muhakkak cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. 46. Oraya emniyet ve selametle girin. Abdullah bin Selam radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye girdiği zaman, İnsanlar yanına koştular. Ben de yüzüne bakmak için yanına gittim ve onun yüzünü görünce bu yüzün yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan ilk duyduğum şey, o sırada Abdullah bin Selam Yahudi'ydi, Yahudilerin alimlerinden idi. Ondan ilk duyduğum şey, ''Ey insanlar yemek yedirin, selamı yayın, akrabalarınızla bağlarınızı koparmayın ve gece insanlar uykudayken namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.'' sözü oldu. Bunu Ahmet bin Hanber, Tirmizi i̇bn Mace hakim ve Delail'de Beyhakisay İsnad'la rivayet ediyorlar. 47. Biz onların gönüllerindeki kini söküp attık. Onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaklar. Ebu Said el-Hudri R. dedi ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, Müminler cehennemden kurtulunca cennet ve cehennem arasında bir köprüde durdurulurlar ve aralarında dünyada geçmiş olan haksızlıklar kısas edilir. Böylece günahlardan temizlenip paklandıktan sonra cennete girmelerine izin verilir. Nefsim elinde olana yemin ederim ki onlardan her biri cennetteki evini dünyadaki evinden daha iyi tanır. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Ali bin Ebi Talb Radyalan şöyle demiştir. Ben Osman, Zübeyir ve Talha'nın bu ayette bahsedilen kişilerden olmamızı umuyorum dedi. Bunu Taberi tefsirinde hakim İbni Ebi Şeybe ve İbni Ebi Hatim tefsirinde sayısınatla rivayet ediyorlar. Yani e, dünyadayken işte biz bunlarla vuruştuk ama e, Allah işte bu ayette belirttiği kinlerini onların göğüslerinden söküp aldık. Böyle buyurdu kimselerden olmayı umarım diyor Ali radıyallahu anh. 48. Onlara orada hiçbir yorgunluk gelmeyecek ve onlar oradan çıkarılmayacaklardır. Burada bu arada... E, bu Ali bin Ebi rivayeti sahabe arasında işte meydana gelen bu fitnelerde kesinlikle birbirlerini tekbir etmediklerini açıkça gösteriyor. Orada onlara hiçbir yorgunluk gelmeyecek ve onlar oradan çıkarmayacaklardır. Bunlar yine cennetin vasıfları. Ebu Ureyya Radyalan diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Cennete giren nimet görür, fakirlik görmez, elbisesi eskimez, gençliği de tükenmez. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. 49. Kullarıma benim çok bağışlayıcı ve pek esirgeci olduğumu haber ver. Ebu Ureyya radıyallahu anh'den Resulullah aleyhisselatü vesselam konuşmakta olan sahabeden bazılarının yanına çıkıp nefsim elinde olana yemin ederim ki benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrılınca Allah teala kendisine ey Muhammed neden kullarımı ümitsizliğe düşürüyorsun diye vahyetti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri dönüp şöyle buyurdu. Müjdeleyiniz, doğruyu söyleyiniz ve itidal üzere olunuz. Bunu Bukhari edebil müfredte veya ki şu ablimanda rivayet etmişlerdir, isnatsayidir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi bildiklerinden dolayı onları işte böyle bir sözle uyarınca Allah Azze ve Celle sanki bu ifade Allah Azze ve Celle'nin rahmetini iptal eder bir intiba verdi onlara. Yani benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Yani Allah'tan ümit kesmeye sebep olacak bir şey diyerek Allah, Allah Azze ve Celle düzeltiyor Resulü'nü. Ve bu sefer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Müjdeleyin, doğru söyleyin ve itidal üzere olun. Yani dengeli olun, dengeyi e, şaşmayın. Ebu İreri ten Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. Allah Teala rahmetini yarattığı zaman yüz parça yaratmış, 99'unu kendi katında tutmuş ve bütün yarattıklarına da bir parçasını indirmiştir. Eğer kafir Allah Teala'nın kendisine olan rahmetini bilse, Allah'ın rahmetinden ümit kesmezdi. Eğer mümin Allah Teala'nın azabı bilseydi, cennete girmeyeceğinden emin olmazdı. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani bu gibi hadisler müminin haf ve reca dengesini, yani Allah'tan korku ve ondan ümit var olması arasındaki dengeyi sabit tutmaya yönelik e, naslardır. Yani kişi, bir kafir, eğer Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin o genişliğini bilse, o bile ümit eder. Yani şeytanın ümit etmesi gibi. E, fakat onlara ümit edecek bir şey yok. Bu kesin olarak bildirilmiştir. Bu, bu şekilde buyurulmasının sebebi, Allah'ın rahmeti o kadar geniştir ki, kafir bile neredeyse bağışlanmayı ümit eder. Ama onlar böyle bir e, şeyden nasipsizdirler. Kafir olmaları sebebiyle. Yine mümin de Allah Azze ve Celle'nin katındaki azabı bilseydi, cenneme girmeyeceğinden emin olmazdı. Yani mümin sakın böyle bir şeye kapılmasın. Yani fazla da ümit etmesin. Ee, Alan azap da vardır, intikam alma da vardır. Buradaki denge şöyle sağlanır. Bir mümin e, Allah Azze ve Celle'nin intikamı ve azabıyla ilgili sıfatlarını bilmiyor. E, Geleceğiyle ilgili olarak düşünmelidir. Bunları geçmişteki günahlar hakkında düşünürse Allah Azze ve Celle'den ümidi keser ve küfre sapar. Yani bu kadar günah işledim Allah bile haşa bunları bağışlamaz. Böyle bir itkada saplanırsa bu onu küfre sokar. Bu sebeple mümin Allah Azze ve Celle'nin intikam ve azap sıfatını, şedidül ikab olmasını İstemeyi düşündüğü, aklına gelen veya gelecekle ilgili olan konularda, halihazırda ve gelecekle ilgili konularda düşünmeli günahlardan böyle sakınmalıdır. Geçmiştekiler hakkında ise Allah Azze ve Celle'nin rahmetini ummalıdır. Allah'ın bağışlayacağını, Allah'ın bağışlamayacağı bir günah şirk haricinde bağışlamayacağı bir günah olmadığını bilmelidir. Şirki de ölmeden önce eğer kul tövbe ederse bağışlar yoksa öldükten sonra şirk üzere ölürse Allah azze ve celle ona asla bağışlanacağını bildiriyor ümidini asla geleceği hali hazır ve gelecek için e, genişletmemeli bu da küfür sapmasına sebebiyet verir Nasıl Allah bağışlayıcıdır diyerek günah dalarsa Allah onun kalbini öyle bir mühürler ki asla tövbe etmeyeceği bir duruma düşer bu zaten başlı başına bir bidat itikattır. Bu sebeple e, Seleften bazıları şöyle demişler, İbn-i Mübarek Rahimullah bunu. Şeytan insanlara günah kapılarından geldi ve onunla, onunla e, baş edemeyeceğini, onu saptıramayacağını anladı. Neden? Mü'min günah işler, yani günaha düşmeyen mü'min yoktur. Günah işler fakat bu tevbe eder, mü'minin vasfıdır bu. Rabbine hep dönücüdür, günahtan vazgeçer. Fakat ona hevalar yolundan gelmeyi tercih etti, bu sayede onları saptırdı diyor. Yani hevalar demek bidat olan itikatlardır veya amellerdir. Kişi bidat işlediği zaman ondan bağışlanma dilemez. Niye? Çünkü bidatlar zaten Allah Azze ve Celle yakınlık sağlamak amacıyla yapılan işler veya inanılan itikatlardır. Bir meselede doğrusunun bu olduğuna inandığı için kişi bidat bir itkada sapar. Veya bir meselede Allah'a yakınlaştırdığına inandığı için bidat bir amelde bulunur. Allah'a yakınlığını sağladığını düşündüğünden ondan asla tevbe etmez. İşte şeytan Adem Ademoğullarına böyle galebe çalar diyor. Hevalar böyledir. Şimdi düşünün Allah Azze ve Celle'nin bu bağışlayıcılık vasfıyla ilgili pek çok hadisler var. Yani kul bağışlanma dilediği sürece, istiğfar ettiği sürece Allah onun günahını bağışlar. Bu net. Bu sayıh bir yolla bildiriliyor. Fakat dikkat edin bidat olan itikat burada şöyle girer. Adam günah işliyor. İşlemeye devam ediyor. Halen işliyor. Yarın yine işleyecek. Ama bugün diyor ki Est estağfirullah. Ya Rabbi ben senden bağışlanma diliyorum. Ama yarın yine yapacağım. Bak bu bir bidat. Allah böyle bir şey bağışlamaz. Allah'ın başladığı tevbenin hangisi olduğunu Allah azze ve celle Nisa suresi 18 19. ayetlerine bak. Nisa suresi 18 19. ayetleri. Terk edilen günahlardan dolayı tevbe zaten günah terk etmektir. Ondan pişman olmaktır ve bundan dolayı Allah'tan bağışlanma dilemek istiğfardır. Kişi günahı terk etmedi halde ondan kalben ve amelen kesilmediği halde Yarın yapmayı yine düşünüyor veya biraz sonra tekrar yapmayı düşünüyor. Yani o günah kalbinden silmemiş, ondan pişman olmamış. Böyle bir istiğfar dilemek yalancılıktır, nifaktır. Yani kişi günahı terk edecek. Terk ettiği zaman iş bitmiyor demek ki Allah'tan bağışlanma dileyecek ki Allah onu bağışlasın. Bu da yetmiyor. Sonra işledi bu kötüle karşılık kefaret olması için hayır işleyecek. Hangi cinsden bir kötülük işlediyse o cinsten zıptı olan bir hayır işleyerek onu kapatacak. Tevbe'nin şartları bu şekilde gelmiştir. Kul bu şekilde tevbe ettiği sürece Allah onun günahlarını bağışlayıcıdır. Ama terk etmeye niyeti yok. Dilinden diyor ki ya Rabbi ben bağışlanma diliyorum ama yarın yine yapacağım. Biraz sonra yine yapacağım. Bir sene sonra yine yapacağım. Yani ondan pişman olmamış. Kalp pişman olmamış. Ameli, ağız ameli o günahı terk etmemiş. Sadece dili diyor ki işte estağfurullah, bağışlanma dilerim. Bunun yalancılık olduğu, nifak olduğu apaçık ortadadır. Bu bidat bir itikattır. Ve Allah Azze ve Celle hakkında aldanmaktır. Demek ki halk ve reca konusunda e, denge, geçmişte işlediği günahlar hakkında bunları terk edip, salih amelleri işleyerek, salihlerin arasına karışarak, hayır işleyerek, Allah Azze ve Celle'nin bunları mutlaka bağışlayacağını bilmek. Bunları yaptığı takdirde, şartları yerine getirdi takdirde kul, Allah bunları bağışlar. Mesela Osman bin Affan Radyalan'tan rivayet edilen hadiste aldanmayın ifadesi vardır. Der ki Osman Radyalan, işte Allah Resulü ve Vesselam benim yaptığım gibi böyle kamil bir şekilde abdest aldı, iki rekat namaz kıldı ve buyurdu ki kim böyle şekilde iki rekat namaz kılarsa, Allah Azze ve Celle onun geçmiş bütün günahlarını bağışlar. Bu sahih. Yani bunun sıhhatinde bir şüphe yok. Fakat diyor aldanmayın diyor hadiste. Yine de siz aldanmayın. Neye aldanmayın? O namazı Allah'ın kabul ettiğini bilecek misin yani? Allah senden bu namazı kabul edecek mi? Buna aldanmayın. Allah böyle bir namazı nasıl kabul eder demek ki? Sen günahlardan gerçekten pişman olmuşsun, terk etmişsin ama işte öyle azim şeyler var ki mesela cahiliye düşünün e, kaç tane kız çocuğunu diri diri gömmüşler. Bunun gibi şeyler. İşte akrabalar arasında e, zina gibi. Büyük büyük günahlar. Ne olursunuz Yeter ki sen günahı terk et, şirki terk et, küfrü terk et, İslam'a gir ve Allah'tan bağışlanma dile kalbin pişman olsun ve bunlara kefaret olacak ameller işle. Sen bu azim içerisinde olduğu sürece kefaret olacak amelleri işleyemesen dahi Allah bağışlayacağını bildiriyor. 99 kişi öldüren adamın kıssasında olduğu gibi. Adam o azimdeydi. O yola düştü. Yolda öldü. Allah azze ve celle onu sanki bu hayırları işlemiş gibi o bütün günahlarına kefaret saydı. Yani yeter ki biz o yolda olalım. Ve Allah Azze ve Celle'nin azabı hakkında da bir sonraki ayet gelecek, onu sonraki derse bırakacağız. Benim azabımın elem verici bir azap olduğunu da bildir. Yani hem rahmetinden bahsediyor, rahmetimi mutlaka bildir kullarıma ama azabımı da bildir diyor Allah Azze ve Celle. Hali hazırda ve işlemeyi düşündüğümüz, aklımıza gelen, vesvese olarak gelen bu tür günahlar hakkında da Allah'ın azabını düşünüp, Onlardan derhal sakınmamız gerekir. Yani bu durumda Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından hiçbir şeyi e, ihmal etmeden iman etmiş oluruz. Bazılar der ki, işte sen hep cehennemden bahsediyorsun. Biraz da cennetten bahset. Şimdi e, Allah Azze ve Celle cennetle de müjdelemiştir, cehennemle de korkutmuştur. Bazı kimseler cehennem azabından bahsedilmesini hiç istemezler. Bunu da yani bu itirazı yapanlar genelde hep günahkarlar. Yani fıskı fucura batmış adam sen bunu Allah'ın azabıyla korkuttun zaman ya hep cehennemden bahsediyorsun, hiç cennetten bahsetmiyorsun. Hiç cennetten bahsetsen bile o sana ancak hasret olur yani senlik değil o. Cennet kimin yurdu? Allah'a ihlasla kulluk edenlerin yurdu. Temizlenenlerin yurdu. Cennete hak etmek lazım. Elbette cennetten de bahsedilecek ama cennet kime anlatılır? Allah'a itaat eden kullara anlatılır. Allah'a isyan eden kullara cennette şöyle şöyle şeyler var. Yani günahkar olmasına rağmen günahı terk etmemesine rağmen şirki terk etmemesine rağmen bir insanı cennetle ümitlendirmenin manası yok. Bu boş bir temennidir. Aynı şekilde günaha batmış fakat terk etmiş Allah'a yönelmiş kimseler İslam'a girmiş salih amellere Devam eden kimselere de eskiden işlemiş olduğu günahlar sürekli kafasına kafasına vurur gibi, yüzüne yüzüne vurur gibi. İşte cehennem şöyle, Allah Allah'ın azabı böyle diyerek onları ümitsizle düşürmekte aynı şekilde doğru değildir. Demek ki hepsinin yeri vardır. Müminin haf ve reca dengesi başa baş dengeli olmalıdır. E söylediğimiz minval üzere. Subhaneke ve bihamdik ve eşhedü en la ilah 50. ayette bir sonraki Hicr suresi 50. ayetine devam edeceğiz inşallah. Allah razı olsun. E e e e